Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havandasınız. Bir aradan sonra tekrar Paslaşmalar'da birlikteyiz. Evet, nihayet beklenen kararlar açıklandı. Futbol Disiplin Kurulu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu şike soruşturmasının sportif yargı ayağına dair kararlarını açıkladı ve açıklandığı günden şu dakikaya kadar da muazzam bir tartışma yürütülüyor bu kararlar üzerine. Özetle 10 kişi şike teşebbüsünde, verme teşebbüsünde bulunmuş ama hiçbir kulüp şike yapmamış. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Bu kişiler ve kurumlar ayrılsın dedikten sonra başbakan o doğrultuda e, disiplin talimatındaki 58. madde değiştirildi. Kişiler ve kurumlar ayrıldı. E, kulüpler kişilerin yaptığı eylemlerden sorumlu tutulmayınca doğru düzgün haliyle kulüplere bir ceza çıkmadı. Zaten Bakıyorsunuz bir maçta bir kişi, iki kişi, üç kişi neyse bir takım maçın skorunu değiştirmeye yönelik teşebbüslerde bulunuyor. Hatta etkiliyor. Ama nedense o maça konu olan kulüplerden hiçbiri şike yapmak ya da teşvik primi vermekten ya da almaktan ötürü suçlanmadı. Şimdi tabi sorun şu disiplin kurulunun açıkladığı kararlar talimat değişikliğinden sonra yapıldığı için yapıldığı için kimseyi ikna etmiyor. 15 gün, 20 gün önce hatta ben ta Temmuz Ağustos aylarına yazmıştım. Bu kulüpler suçlu bulunsa dahi düşürülmeyecekler. Yapacakları şey belli. Futbol disiplin talimatını değiştirecekler. Cezaları hafifletecekler. Kişileri mal edecekler. Bir kişi, 3 kişi neyse Ondan sonra bu işin içinden çıkacaklar. Bunu Mehmet Ali Aydınlar yapmaya çalıştı Ocak'ta genel kurulu topladı olağanüstü. Kulüpler son anda anlaşmaya varamayınca, anlaşmaya varamayınca o değişiklik yapılamadı. Değişiklik yapılamayınca Mehmet Ali Aydınlar'ın sonu gelmişti. Bırakmıştı başkanlığı. Akabinde Yıldırım Demirören'in başkan olmasıyla birlikte aslında şike davası sportif yargı açısından kapanmıştı. Yıldırım Demirören Federasyonu Başbakanın da işaret ettiği şekilde kişilerle kurumları ayıran bir statü değişikliği yaptı. Daha doğrusu talimat değişikliği yaptı. Ve disiplin kurulu ve de tahkim kuruluna da şikenin ya da teşvik primin sahaya yansıyıp yansımadığı ayrımını getirdi. Yansımamışsa zaten kulübe ceza yok. E, yansımamışsa da dışarıda kalmışsa da işte bir takım puan silmeler falan öngörüldü ama puan silmeye gelene kadar yani bin su getirmek gerekiyor. E, talimattaki değişiklik futbolu yönetenlere, onun hukuk kurullarına olağanüstü bir yorum alanı açıyor. Yani misal diyor ki e, ağır ihlal. Neye göre ağır? Kime göre ağır? Dolayısıyla e, Yıldırım Devren'in başkanlığındaki federasyonun e, futbol kulüplerine hiçbir ceza vermeyeceği bilindiği için e, tahmin, bu bu konudaki görüşler aylar öncesinden oluştuğu için disiplin kuruluna ona göre karar vereceği ta, tahkim kurulunda e, onları hemen, hemen onay, onaylayacağı Bilindiği için, bugün çıkan kararlar da insanların bu tahminlerini yüzde yüz doğruladığı için, işte bakın biz böyle böyle olacak demiştik, böyle böyle oldu. Bu tavla ortaya çıktı için kimse bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını e, ciddi bulunuyor. İşin enteresan tarafı disiplin kurulunun tırnak içinde kurtardığı Fenerbahçe'de bu kararlardan memnun değil. Ya da bir parantez daha açalım. Aziz Yıldırım bu kararlara da muhalefet etti. Cezaevinden gönderdi açıklamada. Öyle bir kişi, üç kişiyle bu işi kapatmaya çalışmayın. Bizi aklayacaksınız. Biz suçlu değiliz. Talimat değişikliği, talimatı değiştireceksiniz. eğip tıkacaksınız. Böyle bir iki kişiye bir takım şeyler... Bağlayacaksınız bir sözlük diyemezsiniz dedi. Hayır tırnak içinde maçanız yiyorsa adam gibi yargılayın, cezamız varsa verin. Aksi halde böyle uzlaşmış bir hava ver vererek yarım ağızla bir yandan bizi zan altında bırakıp bir yandan da ceza vermeyerek bir yere varamazsınız. Bunlar böyle devam ederse biz Gerekirse önümüzdeki dönem kongremizi yaparız ve <gülüyor> ligden çekilme dahil her türlü e, konuyu konuşuruz dedi. Meydan okudu Aziz Yıldırım cezaevinden. Aziz Yıldırım kendi açısından çok haklı, çok tutarlı. 105 yıllık bir kulübün başkanı. 105 yıllık bir kulübün başkanı olarak şunun çok iyi bilincinde, bir yöneticisine dahi şike yaptığı resmen e, isnat edilirse, bunun onun başkanlığı döneminde yapılmış bir eylem olduğunu ve ona mal edileceğini çok iyi biliyor. Yarın dönüp diyecekler ki, ey Aziz Yıldırım sen bu kulübü mahkemelere düşürdün. Senin yüzünden bu kulübe böyle bir leke sürüldü. Ama ufak ama büyük bir Küçük lekeler büyük takımlarda büyük gözüküyor. O yüzden ee, Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Ya ispatlarsın düşürürsün beni ya da ispatlayamıyorsan aklayacaksın beni diyor. Tabi Fenerbahçe içerisinde de tuhaf şeyler olmuyor değil. Kas davasını çekiyorlar. 3-4 gün sonra açıklama yapıyorlar. Başkan karşıydı, kabul etmedi deniyor. Ama işte yönetim olarak biz bunu karar altına aldık deniliyor. Efendime söyleyeyim. İşte disiplin kurulunun, daha doğrusu eti kurulu raporu ve disiplinin talimatında yapılan değişikliklere yöneticilerin çoğu olumlu bakıyor. Bir kısım yönetici ve başkan itiraz ediyor. Burada bir strateji mi güdülüyor? Yani bir yanım ister, bir yanım istemez havası yaratarak tribünlere mi oynanıyor? Olabilir. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Fenerbahçe nihayetinde bu soruşturma sürecinden hiç yara almadan çıkmak istiyor. Eğer siz Fenerbahçe'nin blöf yaptığını düşünüyorsanız bunu ortaya çıkartmanın, boşa çıkartmanın bir tek yolu var o zaman siz de blöfü göreceksiniz, resti göreceksiniz. O anda diyeceksiniz ben de o zaman iyi, madem disiplin talimatını olduğu gibi uygulamamı istiyorsanız, ben de uygularım, sonucuna katlanırsın dersiniz. Diyemiyorsanız, o zaman Aziz Yıldırım'ın ee, sizi daha da geriye, daha da geriye, daha da, daha çok taviz koparmasına da fırsat vereceksiniz. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim. Sesiz Evlerin içindeydiniz Kim bilir Bir anır kim bilir Aşk nedir Bilirdiniz siz Belki her gece severdiniz ki saymadım ben üzgünüm. günüm bu sesinle düz ben hiç ölmedim ah kimi nedir size Bedava bir merdiven Koysalar iner çıkarsınız Her sokak başındaydınız Her yolun sonunda kimsesiz Evlerin içinde Altyazı Genel Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. İlhan Ekşioğlu 3 yıl. Şekip Mosturoğlu 1 yıl. Cemil Turan 1 yıl. Bunlar Fenerbahçe adına disiplin kurulu tarafından cezalandırılan önemli isimler. Aziz Yıldırım suçsuz bulundu. Beşiktaş ve Fena Trabzonspor yöneticilerin hepsi suçsuz bulundu. Sivas Hakeza, Bülent Uygun Hakeza. Ee, buna karşılık futbolcular. İbrahim Akın 3 yıl hak mahrumiyeti aldı. Gençler Birliği Kalesi Serdar Kulbilge ve eski futbolcu Ümit Karan hak mahrumiyeti cezası alanlardan. Yine Sıva Spor Yöneticisi Ahmet Çelebi ve Yavuz Ağargöl Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Şen eski futbol, futbolcu hali hazırda futbolcu. E, hak mahrumiyeti cezası alan isimler. Şimdi bu isimler e, tahkimde onaylarsa e, belirtilen süreler boyunca futbolla ilişkileri olmayacak. Kişilere verilen hak mahrumiyeti cezası ertelenemiyor. Kulüplere verilseydi bir takım puan silmeler vesaire bu ertelenebilecekti. 105. maddede yapılan değişiklikle. Dediğimiz gibi ee, yapılan son değişikliklerle bu işin faturası kişilere çıkartılacaktı. Öyle de oldu. 10 tane pardon tane denemez insanlar için 10 kişi 10 kişi bu işi e, aklama paklama yolunda kurban edildi. Bütün ihale onlara yüklendi. Tabi insanlar soruyor. Fenerbahçe As Başkanı İlhan Ekşioğlu bir takım şeyler yaptıysa ve disiplin kurulda federasyonun yargı organında buna hükmettiyse Aziz Yıldırım'dan habersiz yapmış mıdır? Disiplin kurulu öyle diyorsa öyledir. Demek ki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın uçan kuştan haberi vardır yargısı büyük bir yalanmış. Fenerbahçe'de her şey Aziz Yıldırım'dan sorulmuyor. Aziz Yıldırım'dan habersiz iş çevirenler de var. Aziz Yıldırım geçen sene şampiyonluktan sonra katıldığı bir televizyon programında şöyle demişti. Bu şampiyonluğun arkasında isimsiz kahramanlar var demişti. Bu isimsiz kahramanlardan biri İlhan ekşioludur Zaten telefon kayıtlarında tapelerde de bu görülüyor. Bir arkadaşı İlhan Ekşioğlu'na bak başkan senden bahsetti bugün televizyonda bu şampiyonlukta en büyük pay isimsiz kahramanlarındır dedi diye anlatıyor İlhan Ekşioğlu'na. Şimdi İlhan Ekşioğlu niçin isimsiz kahraman olsun neler yapmış neler etmiş demek ki kulübü için çok çalıştığını Aziz Yıldırım da farkında. Ha demek ki Aziz Yıldırım e, İlhan Ekşioğlu'nun bir takım şeyler yaptığının. Habersizmiş. Disiplin kurulu bize bunu sunuyor. Buna inanmamızı istiyor. Keşke eski 58. maddeye göre bu hüküm verilseydi de biz de evet deseydik. Ama talimat ve yasa değişikli değişiklikleri yapılarak Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aklanma şansı verilmedi. Yani talimat değiştirerek, yasa değiştirerek siz zaten Fenerbahçe'yi mahkum ettiniz peşinen. Sormazlar mı? Adamlar biz suçsuzuz diyor. Azizylarım ben suçsuzum diyor. Eğer bir suç varsa da benimdir diyor. Bırakın diyor arkadaşlarımı. Hal böyleyken hal böyleyken siz kalkıp niçin ısrarla bu yasaları ve talimatları değiştiriyorsunuz? Demek ki hani bu yasa ve talimatları değiştirenler oturuyorlar kendi aralarına. Beyler, valla kaçarı yok. Fenerbahçe ve diğer gruplar bir takım şeyler yapmış. Şimdi biz bu mevcut yasaları ve talimatları uygularsak ağır cezalar vermemiz gerekiyor. Everemeyiz. E ne yapacağız? O zaman şu talimatları ve yasaları hemen değiştirelim de uygun bir ceza verelim. Oradan birisi şeytan avukatını yapıyor. Beyler ama aziz yılların bakın ne diyor? Diyor ki ben susuzum. Beni eski yasalarla ve eski talimatla yargılayın diyor. Oradan diğerleri diyor ki ya aziz başkan öyle diyor ama yani işte her şey de ortada. Böyle demişler ki bu yasa ve talimatları değiştiriyorlar. Yoksa susuz olduğunu beyan eden bir kişiye rağmen siz onun değiştirmesine karşı oldunuz. Karşı olduğu şeyleri niçin onun yararına değiştirmeye kalkıyorsunuz? Sizden böyle bir şefaat istemiyor ki. istese eyvallah. Hasılı bu sene futbol ne sahada oynanan futboldan bir lezzet alabildik ne saha dışında futbolu kirleten, daha doğrusu futbol üzerine gölge düşüren bu perdenin ortadan kaldırması için İkna edici bir süreç yaşatılmadı. İkna edici bir süreç yaşatılmadı. Şayet, şayet bir iftira ise da bu, bunun bir iftira olduğunun, bunun bir gerçek olmadığı bu suçlamaların da güzel bir şekilde sportif yargı, sportif kurullar derhal hızlı, sağlıklı bir şekilde işletilerek o şekilde bize gerçek ortaya konsaydı biz ona razıydık. Biz kimseye peşinen bunları suçlayın, düşürün demedik. Dedik ki lütfen hiç oraya buraya sapmayın. Yasalarınızı ve talimatlarınızı uygulayın. Bir karara varın ama bir ay ama beş ay işletin. Kapalı kapı arkasına gidin hükümlerinizi uygulayın, yargılamanızı yapın, çıkın kamuoyuna ne deyin ki? Suçsuzlar. Şu, şu, şu, şu sebepten dolayı. Gerekçenizde çıkarsınız. Suçsuzlar. Eyvallah. Hayır. Şu, şu, şu sebeplerden dolayı suçlular. Ve vermemiz gereken cezalar da bunlar. Verelim mi? Kamuoyu eğer tamam, bu kulüpler bir kereye mahsus affedilsin demişse derse bunu da yaparsınız. Ama yüzleşmemiz lazımdı bizim. Kendi gerçekliğimizle yüzleşmemiz lazımdı. Aklanmak ya da aklanmamak ama yüzleşmemiz lazımdı. Şu durumda şu durumda kimse aklanmış olmuyor. Bilekiz, bilekiz bir nevi yargılama şirkesi bile yapılmıştır. Yargılama şirkesi yapmıştır. Spor kif ayakta. Çünkü dere geçilirken at değiştirilmiştir. O yüzden arafta bırakılmıştır. Adalet duygusu. Bunu böyle bilelim. Gelelim son bölüme. Son bölüme geçmeden önce bir müzik arası veriyoruz. Ve son bölümde de futbol konuşmaya çalışıyoruz. Düşer, ellerimden yere oradan tahta boşa saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya resimler sarı güneşsizlikten duygular değişir. Say so Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmaların son bölümünde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk maçı. Lig tarihinde böyle iki ezeli rakibin son haftada son dakikaya kadar sürecek bir mücadelesiyle şampiyonun çıkacağı ilk maç olacak. Tarihi bir maç bu anlamda. Tabi bu aynı zamanda ee, bu 3 Temmuz skandalıyla beraber planlanan programlanan e, bir kurguydu daha doğrusu. Mükemmel bir kurgu. Yani playoff sistemi ortaya konulduğunda e, ligi lider bitirecek takımın cezalandırılacağı bir sistemdi. Hakikaten bu sene puan silme kimde Gerçek anlamda kimden puan silindi? Galatasaray'dan puan silindi. E, puanı silen tek takım Galatasaray oldu tuhaf bir şekilde. Ve 5 puan farkla girdiği süper final playoff grubunda Galatasaray avantajlarını tüketti. Sadece bir beraberlik şansı e, avantajıyla Kadıköy'e gidiyor. 99'dan beri galip gelemedi. Kadıköy'e gidiyor. Tek tesellileri son Kadıköy maçında olağanüstü güzel futbol oynayıp galibeti kaçırmaları, berabere kalmış olmaları. Ama işte öyle güzel bir kurgulama yapıldı ki bu pliyof sistemiyle e, şike yapmakla suçlanan, itham edilen işte 3-5 ay öncesine kadar küme düşürülmesi konuşulan Fenerbahçe'nin bile tamam bizi düşürün madem bu kadar suçluyorsunuz hadi düşürün bile dediği bir ortamdan Fenerbahçe eski kupasının koruduğu gibi üstüne iki kupa daha alma şansıyla karşı karşıya. Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse lig şampiyonu akabinde oynayacağı Bursa Spor'u anca Ziraat Kupası'nda kazanırsa yaklaşık 30 yıl sonra da bu kupayı da müzesine götürmüş olacak. Şifte zafer, tarihi zaferler ve ondan sonra Fenerbahçe'yi durdurana aşk olsun. Ne diyecekler? Siz bizi şike yapmakla suçladınız. Bakınız, biz daha da zayıfladığımız halde işte geldik. İki kupayı da aldık. Şampiyon da olduk. Buyurun buna da şike Bu Buyurun dökün tapeleriniz ortaya. Buyurun yargılayın bizi diyecekler. Hadi bakalım. Ve Fenerbahçe Cenahı'ndakiler işte bu alınacak kupaları şike yapmadıkları şik temiz olduklarını en büyük delil olarak göstereceklerdir. Evet. Diğer tarafta diyecek ki efendim verilmesi gereken cezalar verilmediği gibi e, bize e, ceza verildi, puanlarımız düştürüldü, şu oldu, bu oldu, bir süper final diye bir şey uyduruldu e, ve biz mağrurken mağdur olduk diyecekler vesaire vesaire. Bunun da tartışması kıyameti kopacak. Ondan sonra şimdi OEFA tabii ne diyecek bu bizim aldığımız kararlara. OEFA diyelim ki beğenmedi ve Fenerbahçe'yi bir sene daha almadı. O zaman Galatasaray diyecek ki işte görüyorsunuz Eloğlu'nun kabul etmediği takıma siz şampiyonluk kazandırdınız. Yani sistemle oynayarak o anlamda. Yoksa hani Fenerbahçe'nin bu seneki alın terine şapka çıkartmak lazım. Bu sene olağanüstü şartları büyük bir motivasyon unsur olarak kullandı. Çok da sürpriziydi aslında. Büyük bir camianın mağdur olduğunu düşündüğü bir ortamda e, kupa almak ben bunu sezon başında da söylemiştim. Demiştim ki Fenerbahçe küme düşürülse bile ekonomik anlamda hiç büyük bir kayba uğramaz. O e, çok e, bağlı taraftarı gider. E, ikincilikte de Birinci ligde de, süper ligde, altındaki ligde de e, sonuna kadar destekler. Fenerbahçe'nin orada oynayacağı maçlarda reyting alır, e, izlenir, para kazandırır. mesela o değil. Hatta bu motivasyonla bu sene şampiyon bile olabilir. E, playoff sistemine adam akıllı karşı çıkmayanlar yarın şampiyonluğu kaybettiğinde ağlayacaklar. E, bu sistemi getirirken dedik, şampiyonluğu e, ya mahkemede yargılanan takımlardan biri şampiyon olursa diğerleri ne diyecek? Bunları hep yazdık çizdik. İşte bugün gelinen nokta ee, ne kadar? Aslında bununla övünmek de manasız. Çünkü aklı senin bakan herkes bunu görüyordu. E, peki Fenerbahçe kendi sahasında şampiyonluğu alamazsa ne olur? Hiç önemli değil diyecekler. Bu takımın son saniyeye kadar şampiyonluğu kovalamış olması bile diyecekler ki, biz şampiyon gibiyiz. Artık şampiyon olmuş kadarız. Zaten Aziz Yıldırım'da iki takımı da şampiyon gibi alkışlıyorum diye yeten cezaevinden mesajını yolladı. Eminim ki Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı kaybetse bile o 2010'daki gibi stadı yakmayacak. Bence taraftarlar Takımlarını ayakta alkışacaklar her şartta. E, dileriz ki rakip e, takıma tepki göstermesinler. Onları da olgunlukla alkışlarlarsa belki şampiyonluktan çok daha büyük bir değer kazanmış olurlar. İslam çüpinin lafını doğrularlar. Hayata geçirmiş olurlar. Vücut buldurmuş olurlar. Ne diyor çüpü usta? Rahmetli. Fenerbahçe'nin büyüklüğü asla kupa büyüklüğü değildir. O başka bir şeydir, anlatılamaz işte der. İşte Fenerbahçeliler hakikaten bu sözü bayrak edinebilirler kendileri. Durum, vaziyet, hal-mecal böyle haftaya şampiyonu konuşmak üzere burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Paslaşmalar